وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Değerli kardeşlerim, özellikle Hoca olan kardeşlerim için Bir hatırlatma yapmak istiyorum Kur'an-ı Kerim insanlara bir bereket kaynağı olarak da inmiştir Kur'an'ın okunduğu yer Melek dolar Kirler temizlenir Zihinler berraklaşır Rahmet iner Kur'an'ın okunduğu yere Bu sebeple Konuşma yaparken Allah böyle buyuruyor bizim namaz kılmamız gerekiyor Rabbim içkiyi yasak etti derken o konunun <gülüyor> ayetini Kur'an'dan okumak büyük bir berekettir büyük bir kazançtır Kur'an-ı Kerim'i biz sadece okumak sevap kazanmak için tutmuyoruz İlim içinde tutuyoruz, düşünce içinde tutuyoruz. Yer yer Kur'an-ı Kerim'i ayet şeklinde Arapça olduğu gibi okumamızın bir bereket türü olacağını, bir kazanç olacağını zihnimize yerleştirmemiz lazım. Mesela konuşmalara başlarken farz değil, vacip değil. Fatiha suresini okuyabiliriz. Allahu Teala'yı en güzel öven ayetlerden olan Ayetel Kürsi'yi okuyabiliriz Mesela Biz konuşma yaparken Mümkünse O ayetin Aslını da Kur'an-ı Kerim'den hazırlayıp Onu okuyabiliriz Allah büyüktür derken Allahu ala kulli şeyin kadîr Diye bir ayet okuyabiliriz Özellikle cuma hutbeleri, özellikle İmam Hatip Lisesi'nde ders veren hoca efendilerin konuşmaları, dinle ilgili bir konuyu anlatan, konferans veren kardeşlerim, karşılıklı mütealalar yapanlar, bu zamanda sadece insanların kulağına hoş gelen şeylerle konuşmak gibi bir usul geliştirildi. O kadar ki Selamun aleyküm bile yazmıyor insanlar da Es el diye bir şey bırakıyorlar böyle sembolik şeyler El sallayan bir logo koyuyor Bunlar haramda günahtı başka bir mesele de Öyledir değildir başka bir mesele de Ya biz Allah'ın kitabını Bir bereket içimizde bir mutluluk Aldığımız bir nefes gibi niye görmeyelim Git gide Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunursa sanki yani zarar olur, sanki karşı tarafa itici olur gibi bir anlayış peyda oldu. Kardeşlerim soruma lütfen içinizden cevaplar verir misiniz? Ben insanlara Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak için konferans veriyorum. Kur'an'dan bir ayeti okursam itici olur diye okumuyorum bunun akılla izah edilebilir bir tarafı olabilir mi? Yorumu yapılabilir mi buna? Tamam, yani bir düğünde insanlar eğlenirken ayet okumaya gerek yok. Teknik bir konuyu, bilimsel başka bir konuyu anlatırken e, gerek yok. Ama din konuşurken, hatta Kur'an-ı Kerim'i konuşurken, Niye okumayalım ayetlerimizi biz? Niye kulaklarımız gitgide yabancı olsun Kur'an-ı Kerime? Hatta temiz konu olarak çevre olarak görüntü olarak temiz olan müstehcenlikten uzak duran sosyal medyada bile Allah'ın kitabından ayetler niye konuşmayalım niye yazmayalım? Karşı tarafın onu tahkir edeceğini veya da sulandıracağını biliyorsak, belki Kur'an-ı Kerim'e söyleyecek, ayetlere söyleyecek, haşa, böyle bir risk varsa, elbette, maazallah, böyle bir şey sebep olmayız. Olmamamız gerekir. Ama ortam güzel, Yaz yazan belli, okuyacak olan belli. Bu ayeti ben gördüm, çok hoşuma gitti, bunu sana okuyayım, deyip, niye göndermeyelim? Yani bu Kur'an-ı Kerim, gitgide nesillerimizin kulağından, gözünden dilinden soyutlanma sürecine giriyor mealini mesajını almak başka bir görev ama bu ses bu ses mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Arrahmanirrahim Maliki Yevmiddin Allahu Azim bu ses biz ölünceye kadar Artan bir yükselişle Kulaklarımızda yankılanmalı iken Teknolojisi Modern hayat algısı Bulunduğumuz ortamlar insanların idraki gibi bir sürü sebeple Biz Kur'an-ı Kerim'den O güzel sesten O ahenkten Niye uzak kalalım Bu gayet yanlış Yani Kur'an'ın o Arapça telaffuzu bizim ruhumuzdur Müslümanlığımızın en ince ayarıdır bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor özellikle hoca kardeşlerim din konuşurken Allah buyuruyor ki deyip er rahim O Rahmandır ve Rahimdir diye güzel de bir tercüme yapalım insanlara o şekilde bırakmayalım, çünkü biz bir mesaj vermek istiyoruz. Gitgide ayetlerin okunmaması, yani asıl derdimiz nedir bizim? Biz Kur'an'ı sevdirmek istemiyor muyduk? Aslında sorusunun sorulma nedeni olabilir. Bunu melekler sorarlar. Evet, ben bu okuduğum şeyi tercüme edemiyorum evet ben Fatiha'yı biliyorum ama tercüme edemiyorum hayır şart değil tercüme etmek o anda basılı bir meal yoksa yanımda tercüme etmem Allah Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti indirdi derim okurum yani bu bizim için güzel bir ses olma şartı olmadan yani gözyaşıyla e, okuma şartı olmadan ama ihlaslı mümkünse de sesimizi güzelleştirerek yapmamız gereken bir işimizdir. Buradan ihmalkar davranırsak yani hem Kur'an anlatıyoruz din anlatıyoruz ahireti cenneti anlatıyoruz anlatmak istiyoruz yani. Hem de bunların kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in kendisinden sesler çıkarmıyoruz. Ayeti Errahmanirrahim buyurdu Allah kardeşler diyemiyoruz yani en azından bir saatlik konuşmada bari üç dört kere bu ses kulağımıza yansımıyorsa elbette bu faiz almak gibi bir günah değil ortada bir kasıt yok yani o sese karşı olan zaten Kur'an-ı Kerim'i tanıtmaz konumuz o değil başka bir derdimiz var Kur'an bir bereketti okunduğu yere rahmet indiriyor bunu melekler anlıyor canlı cansız hayvanlar anlıyor insana zaten hitap ediliyor o bereketi kaybediyoruz bu bereket kaybolurken de fark etmeden Allah'ın kitabının insanlık içindeki bilinirliğinin gelişmesini fark etmeden engellemiş oluyoruz demek istediğim şudur Hoca kardeşlerim, konuşma yapan, din eksenli konuşma yapan kardeşlerim baştan sona Arapça ayetleri okusunlar demem. Çünkü mesaj daralır o zaman. Ama bir saatlik bir konuşmaya, bir iki ayet, en iyi okuyacaklarını bildikleri ayeti, ayetler içinden bir kelimeyi, er Rahim ifadesini, İnnallaha ala kulli şeyin kadir ifadesini, yani uzun olması da şart değil, o ses şifadır, hoş bir kokudur, yüreklerde iyi bir yankıdır Allah'ın izniyle bunu kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Zira bu Kur'an'ın her şey olduğu gibi şifa, o sesin ağızdan çıkıp kulağa girmesi de bir biiznillahi Teala bir şifadır, bir etkidir. وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَلْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً فَعُلْ